Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah'ın selamı, güzelliği üzerinize olsun efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün alemlerden Rabbimize hamdolsun. Bütün kullarına selam olsun inşallah. Allah bizi sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli veytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz söz hakkı başlıyor. Efendimiz'in öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasılsınız? Hanımsın efendim. el Efendim kardeşimiz sormuş. Ey iman edenler iman edin ayetini oradaki iman edindeki mananın ne olduğunu soruyor efendim. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu selamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'lmurselin ve ila cem'il evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ey iman edenler iman edin. Allah'a, Resulüne, O'na indirilene iman edin. Allah eğer iman edenlere iman edin dediyse, mutlaka bunun bir hikmeti olmalı. Bunu anlamaya çalışmamız gerekir. Bir tek ben iman ettim demekle ya da iman ettiğimizi zannetmekle iş bitmiyormuş. Her an imanımızı ispatlamaya devam etmemiz gerekir. İmanımızı arttırmaya devam etmemiz gerekir. Ey iman edenler iman edin. Eğer ayetler ya yuhel amenu olarak geliyorsa, ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer iman etmişseniz şöyle yapın. Eğer ya yuhel müminum dediyse bu durumda müminleri hitap ediyor. Ey iman etmiş olanlar. Son nefese kadar bütün kullara, iman edenlere düşen, imanını artırmaya devam etmektir. İmanını kemara erdirmeye devam etmektir. Eğer iman sevmekse, muhabbetse, bu durumda muhabbetini artırmaya devam etmesi lazım. Öyle ki, bütün gönlü iman ile dolsun, Allah'a muhabbetle dolsun, Resulüne muhabbetle dolsun, O'na indirilene Allah'ın vahyine muhabbetle dolsun. O gönlünden her zerresine tecelli etsin. Her zerresine yayılsın. Her zerresi aşkla, muhabbetle dolsun. Ancak o zaman kambil manada iman etmiş olur. İmanını arttırmış olur. Onun için söylüyoruz. Yaratılıştan gaye Allah'a abd olmaktır. Yani Allah'ı sevmektir, Allah'a aşık olmaktır, iman etmektir kamil manada. Allah'ın sevgisini, rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. Bütün ibadetler, bütün salih ameller, ehsen ameller, güzellikler hepsi bunun içindir. İmanı artırmak, imani kemale erdirmek içindir. Yani bir daha iman etmek, bir daha iman etmek, tekrar tekrar iman etmek, imani artırmak. O Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi arttırmak için çaba gayret sarf etmek muhabbeti veren Allah'tır. Biz onun rızası için, onun sevgisi için, onun dostluğu için, cemali için bir şeyler yapmaya çalıştığımızda bu bizim imanımızı arttırır, arttırmalıdır. Aynı şekilde Allah'a olan imanımız arttıkça Resulüne olan imanımız da artar. Allah'ın vahyine, kitaplarına olan Kitabına olan imanımızla, de artar. Allah imanı artırıcı olarak neyi buyurmuştu? Gerçek manada iman edenler, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Eğer ayetler imanımızı arttırıyorsa bir de Allah ayetleri okunurken, Kur'an okunurken ne buyurdu? Bıkılmadan, usanılmadan okunan bir kitap. Bıkmadan, usanmadan Rabbimizin ayetlerini dinlememiz gerekir, okumamız gerekir. Anlamaya çalışıp üzerinde tefekkür etmemiz gerekir ki imanımız artsın. Sadece gaye anlamak değildir. Gaye anladıklarımızı İmana dönüştürmektir, ahlaka dönüştürmektir, amele dönüştürmektir. Bunu yaptıkça imanımız artmaya devam eder. Ey iman edenler, iman edin. Ayeti üzerimizde tecelli eder. Her gün biraz daha Allah'a yaklaştıkça imanımız biraz daha artmış olur. İmanımız arttıkça Allah'a yaklaşmış oluruz. Çünkü yakınlık muhabbetledir. Eğer birini seviyorsak ona yakınız. Sevmiyorsak o yanımızda da olsa ondan uzağız. Allah'a yakınlığın ölçüsü de imandır, muhabbettir, Allah'ı sevmektir. Bu imanımızı, sevgimizi ahlakımızla, amelimizle ispatlamaktır. Sevgimizi ispatlamaya çalışmaktır. Sevgimizi ispatlamaya çalıştıkça imanımız artar, muhabbetimiz artar. Evet, bir daha iman ederiz, tekrar tekrar iman ederiz. Evet, ne zamana kadar bütünüyle Evet, aşk oluncaya kadar, muhabbet oluncaya kadar, iman oluncaya kadar bu devam eder. Herkes için son nefese kadar bu yolculuk iman etmek, imani artırmak devam eder. İnşallah hep beraber böyle yapacağız. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Birçinar Kur'an'da geçen bazı ayetler günümüzü ve geleceği anlatıyor olabilir mi? Mesela Kehf Suresi'nde geçen bazı ayetlerde Hz. Musa balığımızı ver de yiyelim dediğinde bu politikalar bizi giderek itibarsızlaştıracak mağduriyetler ile elde ettiğimiz bize devlet kurduran güç elimizden gidecek. Askeri çözümü bırakıp Hristiyan dünyadan güç kazanalım. Tıkanıklığın bizi güçsüz bırakan şeyin sebebi budur. Hazreti Yuşa Kudüs'ü ele geçirene kadar ki bu zamanda ben balığı, Hristiyanlığı unuttum. Bunu deccal yaptı. Bizim politikalarımız hatalı. Fakat bunu Kudüs'ün bir kısmını ele geçirince kaya vardığımızda anladık diye bazı tersir denemeleri var. Mürşidimizin bu konudaki fikrini merak ediyorum. Allah selamı üzerinize olsun. İyi yayınlar demişim. Allah razı olsun. Ayetleri okunurken Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. Siz Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmez miyisiniz, tedbir etmez miyisiniz, tahakkûr etmez miyisiniz, düşünmez miyisiniz, akletmez miyisiniz buyuruyor. Ayetler üzerinde tefekkür ettikçe o ayetlerin arkasındaki manevi mana e, aşıga çıkmış olur. Hikmetleri aşıga çıkmış olur. Hikmetler bize açılmış olur daha doğrusu. Allah hitabı insana yapıyor. Bir kul ayetler üzerinde tefekkür edince onu nasıl anlarsa anlasın mutlaka o hikmetten bir parçadır, hikmetten bir gölgedir. Evet. Nasıl anlamak gerekiyor mesela bu ayetleri Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselamla ile ilgili ayetleri? Allah hitabı insana yapıyor. Eğer yaratılışın gayesi kul olmaksa kulluk üzerinden onu anlamaya çalışmak gerekir. Önce başlangıç itibariyle anlamaya çalışmak gerekir ki Allah Hazreti Musa'ya Allah'ın katından ilim verdiği bir kimseyle görüşüp o ilmi alması için ona emirde bulunuyor. Daha doğrusu Hazreti Musa dua edip isteyince Allah da ona katından ilim verdiği bir kul Hızır Aleyhisselam'ı gösteriyor. Ondan öğren, öğrenirsin diyor. Burada neyi anlamak gerekiyor? Zahiri olarak ilmimiz ne kadar çok olursa olsun, bir peygamber kadar ilmimiz de olsa, manevi ilim başka bir şeydir. Şerî hüküm bütün insanları kapsar. Ama o Allah'ın katından ilim bahşettiği kul, özel manadaki bir kuldur. Özel olarak Allah'ın Zatına seçtiği bir kuldur. Eğer Allah bizi Zatına seçsin istiyorsak Bu durumda Allah'ın Zatına seçtiği, katından ilim Bahşettiği bir kulla beraber olup işin hikmetini, işin sırrını Perdenin arkasını, Allah'ın Muradını ondan öğrenmek lazımmış. Evet, beraber Gidiyorlar, balık yolunu bulup Denize aktı Dediğinde, ne dedi Hazreti Musa? Oraya geçmişlerdi. İşte aradığımız oydu dedi. Neden böyle söyledi? Balık kızartılmış balık. Ama orada iki denizin birleştiği yerde diriliyor. Dirilip denize doğru akıyor. Bu durumda Hızır Aleyhisselam'ın Allah'ın katından ilim baş ettiği okurun orada olduğunu biliyor. Nereden anladığı bunu? İşte bizim aradığımız yer orasıydı. Nereden anladığı bunu? Ölü balık dirildiği için. Buradan Bizimle iyi anlamamız gerekir. Biri Allah'ın katından elin bahşettiği biriyle beraber olursa ölüyken dirilir. Allah ile dirilir. Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle, Allah'ın vahyiyle, iman ile, Allah'ın verdiği iman ile dirilir demektir bu. Sonra beraber yolculuğu devam eder. Sonra gemiye binerler. Gemiyi kusurlu hale getirir. Burada da Allah velilerini gizliyor. Herhangi bir şeyle gizliyor. E, manatını taşır. E, ayetleri teftir ederken bunu izah etmeye çalışmıştık. Çocuğu öldürdüğünde nefis tarafını öldürüp o manevi tarafını diriltiyor demektir. Allah ona salih bir evlat versin diyor ya. Evet nefis tarafını bir müshrik Allah'ın katından ilim verdiği biriyle biri beraber olduğunda nefis tarafını o öldürür, benliğini öldürür. Hakki benlikle, hakki evet Allah'ın nefeti ruhla onu diriltir demektir. Aynı şekilde yoldaki hazineyi de öyleydi. Ondaki hazineyi ona ait olan hazineyi ona teslim eder demektir. Ee, zaten yolun sonunda Hz. Ali Söylüyordu: Ben bunları kendiliğinden yapmadım. Allah'ın verdiği emirle yaptım. Zahiri olarak bakılınca bu anlaşılmayabilir. Ama Rabbini tercih edenler, Allah'ın Zatına seçtiği kullar, evet, bunu bilir. Rabbim beni kendisine seçsin diye Rabbini tercih eder. Evet, bir Mürşid-i e tabi olur, yolu yürür ve bunu kazanır. Evet, orada anlatılan, baştan sona bir mürşid Kamil'i anlatıyor, ona tabi olanı anlatıyor, ilim sahibi ona itiraz eden birini anlatıyor. Yoksa Allah neden bize böyle haber verdi bunu? Bununla beraber ona itiraz edilmemesi gerektiğini anlatır. Yaptıklarının bir hikmete binaen olduğunu anlatır. Ee, i̇nşallah bunu böyle e, anlamak gerekir. Ama ayetleri okurken gönlümüze ne gelirse gelsin o hikmetten, onu da almak gerekir. Evet, O da e, ona göre doğrudur. Allah o ayetten on, ona onu anlatıyor o anda. Sonra diğerlerini de öğrenir, Allah onun gönlüne indirir. Ayetler mutlaka kullukla ilgilidir, abdiyetle ilgilidir. Bunu da unutmamak gerekir, böyle anlamaya çalışmamız gerekir ki o taraf bize açılsın, açılmış olsun. Çünkü Allah, kulu insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Efendim ben hocamızın dervişlerinden bir bayanım demiş izleyicimiz. Namaza geçtiğimde uyku ile uyanıklık arası bir hal geliyor üstüme. Sanki kaybediyorum kendimi. Zamandan mekandan kopuyorum ve bu halde bazen kaç rekat namaz kıldığımı bile hatırlamıyorum. Namazım ve duan bittikten sonra sanki dizlerim boşalmış gibi namazlıktan ayrılmakta zorlanıyorum. Ve bütün vücudumda içten bir titreşim var. Efendimiz bu durum hakkında ne söyleyebilir? Bir izahı var mı? Allah sizden razı olsun. Her iki cihanda da inşallah. Amin. Namaz müminin miracıdır. Allah ait i kerimede onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu aynı zamanda e, haşyet hali, muhabbet hali. Huzurunda durduğumuz, Rabbimizin azametinden dolayı evet, o haşet hali, ağır basınca böyle manevi haller yaşanır. Bu çok güzel bir haldi. Bu huzurda durduğumuzu gösterir. Mirajda durduğumuzu gösterir. Allah ile Rabbimizle, bizi yaratan Rabbimizle beraber olduğumuzu gösterir. Evet, buna şükür ediyor, buna hamd ediyoruz. Aynı zamanda kaç rekat kıldığı gölüne gelirse onu öyle kabul etsin. Evet, eksikse tamamlasın. Her halükarda, her namazdan sonra böyle bir sehif secdesi yaparsa, eksik kalmışsa tamamlanmış olur. İnşallah kardeşimiz bunu da böyle yapar. E, Allah mübarek etsin diyoruz. Allah herkese böyle huzurda durup e, bu hal içinde bir namaz kılmayı ihsam, ikram etsin inşallah. Amin. Efendim Şanlıurfa, Viranşehir'den, Necdet Zencirci. Esselamu aleyküm kurban. Aleyküm selam. Hocama selam eder, ellerinden öperim. Hocam, çok seviyorum diye, diyeceğim ama çoklar bile az kalır hocam. Bizi kendisine aşık etti. Ne olacak bilmiyorum. Artık Allah sonucu hayretsin. Saygılar, hürmetler ederim. Hocamdan cevap istiyorum. Bu aşka bir cevap. Allah razı olsun. Yaratılışın gayesi aşktır. Allah her şeyi, bütün yarattıklarını kendini sevdiğinden dolayı yaratmıştır. Onun için isimleriyle tecelli edip, bütün varlığı, mahlukatı o tecellisiyle yaratmıştır. İşin özü, hakikati evet, sevmektir. Aşık olmaktır. Eğer bir gönülde aşk varsa her şey tamam demektir. Kazanamayacağı bir şey olmaz. Bir şey yoktur demektir. Ama aşkı yoksa her şey perişan demektir. Darma dağan, darma dağınık demektir. Biri peygamberi sevince, Allah'ın vahyini sevince, müminleri sevince neden dolayı sever? Allah'ı sevdiğinden dolayı sever. Bu onun elindeki bir şey değildir. Onun imanı seviyor. Daha doğrusu şöyle anlamak gerekir. İman, mümin, Allah'ın gönlünde kendi kendini sevdiği kuldur. Eğer Allah o gönülde, o gönüle tecelli edip kendi kendini seviyorsa, Allah'ın sevgisi o gönüle aksedince... O gönülden o sevgi Allah'a ediyor. O Rabbini seviyor. Ama önce Allah onu sevmiş. <gülüyor> Aynı şekilde Allah'ın Resulünü sevince müminleri sevince Allah için sevince de o gönülden Allah yine sevmiştir. Dolayısıyla o gönüldeki bütün sevgiler Allah'a gider. Çünkü Allah'ı seviyor, Allah için seviyor. Bu derdin dermanı aynı zamanda derdin de kendisidir. Evet o aşk, o muhabbet derdimize aynı zamanda dermandır, devadır. Yani bizi Allah'a vasıl eden o aşk, o muhabbettir. Vuslatın tek bir kapısı vardır. Allah'a vasıl olmanın, kavuşmanın tek bir kapısı vardır. O da aşk kapısıdır, iman kapısıdır bu. Kul Allah'ı sevdiği kadarıyla onun Allah'a olan seyri hızlanır, hızlidir. Aşkı kadar, muhabbeti kadar, Allah'a olan güveni, tevekkülü kadar evet, hızla evet, Allah'a yolculuk yapar, manevi itibarla. Dolayısıyla kendi kendine o yolculuğu yapar. Aynı zamanda bu dert dermanın da kendisidir. Derdi ona dermandır yani. İnşallah derdimiz dermanımızdır. Bu aşk ile, bu muhabbetle gönlümüz o Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolar, her zerremize tecelli eder. O aşk ile, muhabbet ile huzura layık olur, huzura kabul edilir. O aşk, o muhabbet şirki yakar, günahı yakar, onu temizler. Ateş nasıl odunu yakıp yok ediyorsa aşk da o gönüldeki, nefisteki şirki, benliği, varlığı yakar. Yakar ve yok eder. O aşk, o muhabbet onun yerini alır. Her zerresi aşk olur onun için. Evet ne diyoruz? Allah mübarek etsin. Efendim Muğla Milas'tan Yusuf yukarıca insanlara hüsnü zanla bakmak, görmek istiyorum. Bazen bakıyorum, bazen bakamıyorum. Buna annem babam da dahildir. Böyle bakabilmek için bazen ben kötü birisiyim. Onlar Allah'ın yanında iyi birisidir diyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı? Bütün insanları sevmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in bakışıyla bakmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Evet, yanlış yapıyor arkadaş. Kesinlikle yanlış yapıyor. Önce doğru bakmak gerekir. Doğru bakış nasıl bir bakıştır? Doğru bakış ben kötüyüm onlar iyidir. Bakışı değildir. Evet, söyledi biraz önce Resulullah Efendimiz'in nazarıyla nazar etmesi gerekir. Resulullah Efendimiz nazar ederken ben kötüyüm onlar iyidir mi dedi. Hayır. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Ee, kardeşimiz önce gönlünü düzeltmelidir. Bakışını düzeltmelidir. Şöyle bakması gerekir. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın benim üzerimde bir muradi var. Nedir muradi? Ona kul olmam. Ona abd olmam. Onu sevmem ve onun için sevmem. Aynı şekilde ana baba hakkı vardır. Onların bize yaptığı iyilikten, güzellikten, ikramdan dolayı şükrana layıktırlar. Teşekküre layıktırlar. Onlara o gözle bakması gerekir. İnsanlara bakarken onlar benden iyidir deyip e, bakarsa bu hüsnü olmaz. Bu takridi bir e, yanlış olur. Bu yanlıştır bu. Ne demesi gerekir? Bu Allah'ın kulüdür. Allah'ın bu kul üzerinde, bu kullar üzerinde bir muradi vardır. Bununla beraber Allah ona kabiliyet vermiş, ilim vermiş, akıl vermiş, irade vermiş. Artık o kendi kulluğunu kendine göre yapmaya çalışıyor. Ya da yanlış yapıyordur. Yaptığı yanlışın doğru olduğunu zannediyor. Ama ben Allah'ın kulüyüm. Benim Allah'ın nazarıyla, Resulünün nazarıyla nazar etmem gerekir. Allah'a göre, evet bu onun kulüdür ve bunun hesabı Allah'a aittir. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren benim hesabımdır. Ben ona Allah'ın kulü olarak bakarım. Rabbim bana nasıl bakmamı emrediyor? Bir kul olarak bakmamı emrediyor. Eğer elimden geliyorsa, ona yardım etmem gerekir, ona ikram etmem gerekir. Varsa hatası, kusuru, yanlışı onu hoş görmem gerekir, affetmem gerekir. O benden üstündür diye değil. O kuldur, ben de kulum. Ben kendi kulluğumu yapıyorum. Onun hangi halde olduğunu Allah biliyor. Belki Allah'a yakın biridir, belki uzak biridir. O, onun hesabı Allah'a aittir, bana ait değildir. Bana ait olan benim hesabımdır. Rabbim, Böyle bakmamı seviyor, böyle bakmamı emretmiş. Böyle baktığımda Rabbimin sevgisini, rızasını kazanabiliyorum deyip kendi gönlünü Rabbine göre ayarlaması gerekir. Karşısındaki için hüküm vermek yanlıştır. Benden iyidir, şundan iyidir ya da kötüdür demek doğru değil. Bize düşen kendi hesabımızı görmektir. Evet, Allah'ın nazarıyla nazar edip, Allah'ın onun üzerindeki muradını görüp, kendi üzerimizdeki muradını görüp, Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye karşımızdakini muamele etmektir. Karşımızdaki bir gayrimüslim de olabilir. Ona bu benden daha iyidir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz onu. Evet ne buyurdu? Eğer imar etmişseniz üstünsüzsünüz. Üstünsün. Ama üstünlük taslamıyorsun. Bu imandan dolayı evet, Allah'ın hesabını yapıyor. O kula nasıl muamele edilmesini Allah emretmişse, sevmişse öyle muamele ediyorsun. Böyle bakınca Allah'ın nazarıyla nazar etmiş oluyor. Resulü'nün nazarıyla nazar ederken nasıl nazar ediyorsun? Önce o Resulullah Efendimiz alemlere rahmettir. Allah öyle buyurdu onun için. Rahmetle bakıyoruz. Hatası, kusuru, yanlış şey ne olursa olsun rahmetle bakıyoruz. Yardıma ihtiyacı varsa yardım ederek o rahmeti bir de amelimizle ortaya koyup ispatlıyoruz. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz davetçidir, müjdecidir, uyarıcıdır, şahittir. Ona örnek olmaya, şahit olmaya çalışıyoruz. Varsa yanlışı uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Evet hikmetle, en güzel sözle, en güzel şekilde uyarıyoruz. Doğruyu öğretiyoruz. Aynı şekilde güzel yapıyorsa onu müjdeliyoruz. Doğru yapıyorsun, yoluna devam et ona yardım ediyoruz. Resulullah Efendimiz'in bakışıyla da evet böyle olup böyle bir ettiğimizde Resulullah'ın nazarıyla nazar etmiş oluyoruz. Evet Efendim Aynı izleyicimiz nefsimizin istek ve arzularından kaçmak için, ona uymamak için, sadece Allah'ın isteklerine uymak için, takva sahibi olmak için ne yapmalıyız? Namaz kılıyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Zinadan kaçınıyorum, içki içmiyorum, gıybet yapmıyorum. Bunlar takvadan mıdır? Öyleyse takva için bunlar yeterli midir? Bunlar yeterli değildir. Takva imanın sonucudur. Takva kovamında, kovamındaki kul demektir. <gülüyor> takva aynı zamanda kendini koruyan, kendini Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından koruyan Dolayısıyla kendini şeytanın verdiği vesveseden koruyan, kendini ateşten, azaptan, cehennemden koruyan, her konuda yanlışa düşmekten kendini koruyan. Ama bununla beraber takva bir de kıvm, kıvamında demektir. Kıvamındaki kul, yani Allah'ın isimlerinin üzerinde kıvamında tecelli ettiği kul demektir. Kamil kul, Hazreti İnsan demektir. Takva. Eğer biri Allah'a iman etmiş, Allah'ı seviyorsa, bu durumda Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli eder ve o Allah'a karşı sorumluluğunu bilir. Hangi sorumluluk? Kulluk sorumluluğu yani abdiyet sorumluluğu. Allah'a ayna olma sorumluluğunu bilir. Onun için nefsinden vazgeçer. Nefsinin verdiği arzulardan, isteklerden, vesveseden evet, vazgeçer. Allah'ın ipine, vahyine sarılır. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye, Allah'a ayna olmaya çalışır. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermeye çalışır. Yani, e, takva o zaman üzerinde gerçekleşir. Tahva, bir de takva elbisesi vardır. Bir kul bu takva elbisesini giydiğinde, Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerime de, size elbiseler indirdik, ikram ettik. Sizi süs, süslenesiniz diye, sizi soğuktan, sıcaktan korusun diye bir de takva elbisesi dedi. En hayırlı elbise takva elbisesidir. Bu takva elbisesini giyinmek gerekir. Allah bunu kuruna giydirir. Nurdan bir elbisedir. Eğer bir kul bu takva elbisesini giyerse Allah ile beraber olur. Allah'ı sever. Allah için sever. Allah'ın hesabını yapar. Her anda Allah ile beraber olur ve Allah'ın hesabını yapar. Allah neyi seviyorsa onu sever. Kimi seviyorsa onu sever. Neyi sevmiyorsa o da onu sevmez. Allah'ın sevgisini kazanmak için o Allah'a karşı olan sorumluluğunu yerine getirir. Allah'a abdolmaya çalışır. O sevgiyi, o muhabbeti kazanmaya çalışır. Evet, Takva budur. Aynı şekilde kendini kirletmemek için, o takvasını kirletmemek için, takva elbisesini kirletmemek için de çabasını, gayretini sarf eder. Kendini korur. O takva elbisesini de korur. İmanını korur. Evet. Efendim devamlı kardeşimiz, hocamızın sohbetlerini dinlerken gönlüm muhabbetle doluyor. Geçen gün hocamızı rüyamda gördüm. Yanında birkaç kişiyle yürüyordu. Bunun hikmeti nedir? Ben şu an bir yere menzile tabiyim. Acaba kendisine mi tabi olmak gerekiyor? Evet. Eğer birkaç kişiyle beraber yürüdüğümüzü görüyorsa buyurun beraber yürüyelim demektir bu. Evet. Eğer kardeşimiz buyurursa beraber yürürüz. Yürürüz inşallah. Evet. Efendim, bu tabiyet konusunda söyleyelim. Kim nerede yürüyebiliyorsa, kim Nerede Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa, Nerede Allah'a yaklaşabiliyorsa, Allah'ın sevgisini kazanabiliyorsa, Marifetullah'ı kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Bu bizim kardeşlerimiz için de geçerlidir. Onlara söylüyoruz. Nerede kazanabiliyorsanız yeriniz orasıdır. Eğer beraber kazanamıyorsak ne diyoruz? Hemen burayı terk et diyoruz. Nerede kazanabiliyorsan oraya gitmen gerekir. Çünkü hepimize lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Mesele bir yerde olmak değildir. Mesele bulunduğumuz yerde kazanmaktır. Bir kişiyi isterse on sefer mürşit değiştirebilir. Böyle bir hakka sahiptir. Kimse ona neden böyle yaptın deyip, sen yanlış yapıyorsun deme hakkına da sahip değildir. Evet, Nerede kazanabiliyorsa, gönlü nerede sükun buluyorsa, mutmain oluyorsa orada olmalıdır. Oraya gitmelidir. Çünkü gaye onun kazanmasıdır. O da gönül yanılmaz. Gönül nerede olmayı diliyorsa yeri orasıdır. Bu herkes için böyle geçerlidir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Muhammed İslam. Esselamu aleyküm hocam. Aleykümselam Sabır Allah tarafından mı verilir? Yoksa Allah'tan gelen sınava kul tarafından mı gösterilir? Evet. Allah... Herkesi, bütün insanları mutlaka imtihana tabi tutacağını vaat etmiştir. Evet, mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, ticaretinizle, her şeyle sizi mutlaka imtihana tabi tutarız dedi. Eğer Allah imtihana tabi tutuyorsa, bu durumda o özelliği de, o sabretme özelliğini de ismini de vermiştir. Allah sabredenleri sever dedi çünkü. Sabır imandandır. İmandan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sabır imanın yarısıdır. Öbür yarısı da şükürdür. Eğer birinin imanı varsa sabrı da vardır. Bu durumda Allah mı onu vermiş yoksa biz mi kazandık? Fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle Allah onu ikram etmiştir. O imanı ikram etmiştir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar ki Allah onu ikram etmiştir. Sonra üstü perdelenir. Evet, bloga erdiği andan itibaren o imanı yeniden kazanmaya başlar. Ama daha önce fıtratında o mevcut. Az veya çok üstü perdelenmiş olabilir. Sonra onu, evet, o imanı kendisi kazanır. Allah'ı sevince, bu durumda Allah'ın muamelesini de kabul eder. İmanından dolayı. Sabır imanın, imanın meyvesidir. Ne kadar imanı varsa sabrı da o kadardır. Eğer sabırsızsa imanı yoktur. İmanın yarısı gitti demektir. Sabretmiyorsa şükür de yapmaz. Biri eğer sabırsızsa, şükürsüzse o imansız demektir. Çünkü yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şükür olarak meyve verir, kul üzerinde tecelli eder. Niye sabrediyor? O biliyor ki hayat bir imtihandır. O imtihana tabi tutan, onu yaratan Rabbidir. Ve mutlaka o onun için hayırdır. Bununla beraber dünya hayatı geçicidir. Ebedi hayatını kazanmak için dünyasını ahiretine kurban edebilendir mümin. İman eden. Evet. O sabrettikçe Allah onun sabrını artırır. Allah onu sever. Allah onunla beraber olur. Evet. Allah onu vermiştir. ikram etmiştir. Kul onu kullandıkça, sabrettikçe İmanını arttırdıkça o sabır artmaya devam eder. Dolayısıyla sabrı kazanan, evet Allah onu öz itibariyle ikram etmiştir. Onu çoğaltmak insana aittir. İmanı Allah ikram etmiştir. Onu arttırmak insana aittir. Bütün isimler böyledir. Allah'ın bütün isimleri. Allah merhamet olarak, rahim, Rahman ve Rahim olarak ona tecelli etmiştir. Ama onu arttırmak, kemal erdirmek kura aittir. Eğer bu olmazsa, eğer imtihan olmazsa onu artırmak da mümkün değildir. İmtihan zaten o isimlerin kul üzerinde kemale ermesi içindir. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli edip kemale ermesi içindir. İmtihan bunun içindir. Eğer imtihan olmazsa böyle bir kazanma imkanı da olmaz. Mesela Allah sabredenleri sever dedi. Allah sabredenlerle beraberdir. Musibet geldiğinde, sıkıntı geldiğinde, sabrettiğimizde Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. İman eden biri, Allah'ın sevgisini isteyen biri, Allah'ı seven biri sabretmez miyiz? Evet, sabreder ve onu kazanmaya çalışır. Ama iman etmeyen biri sabretmez, isyan eder, itiraz eder, Allah'ın muamelesini beğenmez, kaybeder. Hem dünyası cehennem olur hem ahireti cehennem olur. Ama sabrederse iki halde de kazanmış olur. Allah'ın yakınlığını, sevgisini, beraberliğini kazanmıştır. Ahirette zaten bunun karşılığını zaten görüyor. Kul burada neyse ahirette de O'dur. Evet. Efendim Nihal Hergül. Allah'ın selamı üzerinize Amin. olsun. Amin. Hocam ben ilk kez zikre katıldım. Gece subhanallahi ve bihamdihi tesbihini üç kez kulağıma seslenildiğini duydum. Hocam bu sözün hikmeti nedir? Ben ne, yap ne yapayım? Selamette kalın inşallah. Allah razı olsun. Rabbini zikretmiş. Rabbine dönmüş. Evet. Subhanallah ve bihamdihi. Rabbini hamd ile tesbih et diye emir gelmiş. Evet. Ne yapmamız gerekir? Rabbimizi hamd etmemiz lazım. Rabbimizi tesbih etmemiz lazım. Rabbimizi övmemiz lazım. Bize yaptığı her muameleden dolayı, her işinden dolayı, O'na hamd edip, O'nu övmemiz lazım. Ya Rabbi güzel yapıyorsun dememiz lazım. Hamd bu. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Ya Rabbi sen güzel yapıyorsun. Bu benim için hayırdır. Bu benim kazanmam içindir. Deyip, O'nun yaptığı muameleyi beğenmektir aynı zamanda. Tesbih de, Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir demektir. Allah Sübhan'dır. Yani, ne yaparsa yapsın o en güzelidir. Yine kulun bunu kendi üzerine alması gerekir. Rabbim bana hangi muamelede bulunursa bununsun o en güzelidir. Ve o hamde, övgüye layıktır. Övülmeye layıktır. Onun işi, onun bana yaptığı her muamele övgüye layıktır demektir. Böyle olunca ne olur? Kul böyle söylerse ne olur? Allah ile arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Allah kendini ona tanıtır. O böyle söyleyince kendisi de övgüye layık olur. Allah'ın övgüsüne layık olur. Allah onu temizler, övgüye layık hale getirir. Evet, hamd ile tesbih. Allah'ın en sevdiği zikir, en sevdiği e, hamd ve tesbih ettir. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. ''Hocam eşim her tartışmamızda kaba kuvvet gösteriyor. El kaldırmakla tehdit ediyor. Bu tavrı beni ondan soğutuyor. Sakinleşse bile içim hep soğuk kalıyor. Bu hareketleri zerre kadar sevgi bırakmadı benden. <gülüyor> Yüzüne gülemiyorum. Hocam bu günah mıdır? Ona karşı ister istemez soğuk kalıyorum. Yüzüne gülümseyemiyorum. Gülümseyemiyorum. Bu halim devam ediyor.'' Böyle hocam hakkına girmiş oluyor mu eşimin? Evet. Kardeşimizin bu hali bütün erkeklere, eşlere, kocalara aslında ters olsun. Karşımızdakini eğer küçümsedikimizde döverim, bir tarafını kırarım deyip hakaret ediyorsak, görmeleri, anlamaları gerekir ki kendi eşini kendisinden uzaklaştırmış olur. Hiç bunu yapmasa bile sadece bunu söylemek bile eşini kendisinden uzaklaştırır. Neden? Gönlünü kırıyor da ondan. Ona onu küçümsüyor da ondan. Haksızlık ediyor da ondan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben size şaşıyorum dedi. Sahabeler söylüyor bir kısmına tabi. Ee, şikayet olunca hem hanımınızı dövüyorsunuz, sonra akşam beraber gidip yatıyorsunuz. Siz bunu nasıl beceriyorsunuz böyle? Buyuruyor. Yani ben sizin bu yaptığınızı anlamıyorum. Evet. Karşımızdaki evet, eşimiz Allah'tan bir emanet. Allah'ın ismini anarak onu helal kılmışız. Dolayısıyla Allah'tan bir emanet. Eğer ona hakaret edersek, onu küçümsersek, ister baş başayken, ister başkalarının içinde onu küçümsecek bir kelime söylersek, gönlünü kırarsak, ne yapmış oluruz? Kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Onun bize olan sevgisini, saygısını kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla o bizim yanımızda gönlü sükun bulmaz, huzur bulmaz. Biz de onun yanında gönlümüz, gönlümüz sükun bulmaz ve huzur bulmaz. Çünkü sevgiyi kaybetmişiz. Saygıyı kaybetmişiz. Kim yapıyor? O haksızlık yapan, o hakaret eden, o küçümseyen bunu yapmıştır. Buna sebep olmuştur. Evet, Onun için de ders olsun. Asla böyle yapmayalım. Onu Allah'tan bir emanet olarak görelim. Ebedi hayatımızı kazanırken bir yoldaş olarak, bir yardımcı olarak görelim. Birbirimizi cennete davet eden, cennete taşıyan, evet, yoldaş olarak görelim. Gönlümüzün yanında sükun bulduğu bir sevgili olarak görelim. Birbirimizin yüzüne baktığımızda muhabbet alalım. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kadınların en hayırlısı eşi yüzüne baktığında gönlü huzurla dolandır. Gönlü mutlulukla dolandır buyurdu. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Yani onu gördüğünde gönlü huzurla, sükunla dolmuyorsa, mutlulukla, o muhabbetle dolmuyorsa, sorun var. Evet. İnşallah bakışımızı düzelteceğiz. Gönlümüz de bizim elimizde değildir. Biri bize eğer bizi böyle küçümser, böyle şey yaparsa gönlümüz bizim elimizde değildir. Bunu ona söylememiz gerekir. Bu tavrında, bu halinde, bu hareketinle beni kendinden uzaklaştırıyor, sana olan sevgimi, saygımı kaybediyorsun dememiz lazım. Belki bilmiyordur. Belki bunu farkında değildir. Böyle yapar yaparak belki kocalık yaptığını zannediyordur. Evet, bunu söyleyelim. İnşallah o kardeşimiz de kendini düzeltir. Bu durumda olanlar da ister erkek olsun ister kadın olsun kendilerini düzeltirler inşallah. Bununla beraber asla birbirlerini suçlamamaları gerekir. Sen şöyle yanlış yapıyorsun, böyle yanlış yapıyorsun demek yanlış bir şeydir. Bu sadece eşin sevgisini kaybettirir. Bu her iki taraf için de geçerlidir. Sonra onu arar bulamaz. Çünkü sevgiyi koruyan saygıdır. Saygı çekilirse evet o sevgi söner. Evet birbirimize karşı evet, nasıl birbirimizi seviyorsak aynı şekilde birbirimize karşı da saygılı olmamız gerekir. Allah'ın kulları sevgiye de saygıya da layıktır. Böyle ufak tefek hatalarından, eksiklerinden, yanlışlarından dolayı o saygıya layık görmemek, sevgiye layık görmemek yanlıştır. bir izleyicimiz mürşidimiz zahiri olarak bize bir iş verirse ve biz onu yapmazsak manevi olarak yolculuk durur mu? Evet. Mürşidin zahiri işi olmaz. Hep söylüyoruz. Dünya ile ahireti birleştirmek lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Eğer mürşidimiz bize bir iş veriyorsa kazanalım diyedir. Ahireti kazanalım diyedir. Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu kazanalım diyedir. O bizim için destek olsun diyedir. Dolayısıyla ister zahiri iş olsun, ister manevi iş olsun o fark etmiyor. Her halükarda mürşidimizi dinlememiş oluruz. Onun sözünü ciddiye almamış oluruz. Dolayısıyla aramızdaki o manevi bağı kesmiş koparmış oluruz. Böyle bir durumda Evet, yolculuk durur. Çok dikkatli olmak gerekir. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir Efendim, İstanbul'dan <gülüyor> Timur İmdat, Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Benim mürşidim zahiren bu dünyada değil ama her zaman beni uyarmaya geliyor rüyalarıma. Fakat seni <gülüyor> dinlemediğim için çok pişmanım. Rica etsem bana biraz nasihat eder misiniz? Ve sizleri kanalınızı çok seviyorum. Allah Celle Celaluhu sizi başımızdan eksik elemesin. Amin. Ya Erhamer Rahim. Amin. Amin. E, zaten itiraf etmiş kardeşimiz. Eğer uyarıyorsa, ikaz ediyorsa mutlaka dinlemek gerekir. Neden? Eğer ebeli hayatımızı kazanmak istiyorsak, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmak istiyorsak, mutlaka bir fedakarlık yapmamız gerekir. Müşidimizi dinlemeye çalışmamız gerekir. Elimizden gelen çabayı, gayreti sarf etmemiz gerekir. Eksik kalırsa, Allah tamamlar onu. Yok, eğer e, hiç uyarı, ikazı almamış gibi, tavsiyeyi almamış gibi e, davranırsak, bu durumda onu yok saymışız demektir. Bu da bizim kaybetmemize sebep olur. <gülüyor> i̇nşallah kardeşimiz dikkat eder Dinlemeye çalışır e, Gerekeni yapar inşallah Efendim bir kardeşimizin bir mesajı vardı Onunla beraber izin zorsa Efendim Halil İbrahim Kardeşimizdir Diyor Efendimiz <gülüyor> Benim oraya gelmem için Dua etmesini söyler misiniz Demiş efendim Sizleri çok seviyoruz Allah'a demiş olun Allah razı olsun İnşallah beraber olmak nasip olur İnşallah Allah imkanı verir. Beraber oracağız inşallah. inşallah. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.